Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Evet, bugün e, Türkiye'de büyümenin düşüp düşmeyeceği konusuyla da ilgili epey zamandan beri yazdığın yazıların bir yenisini de düşük büyümeyle yüzleşmeye hazır olun başlığıyla verdin. E, bir onu Önümüzdeki günlerde gidişat nasıl olacak onu konuşalım. Bir de oradan bağlı olarak belki de Avro bölgesinin hatta dünyadaki ekonomilerinde Asya'da bile bazı haberler geliyor. Onlara da bir bakabiliriz. Kriz ne durumda diye yani. Evet. E, tabii bu büyümenin düşüyor olması yeni bir havalist değil doğrusu. Evet. Aa, uzun bir süreden beri. Bunu konuşuyoruz. Tabii ne kadar düşeceği belki tartışma konusu olabilir. Benim kanaatim yüzde dördün de altına düşebileceği yönünde. Bunu nitekim Babacan da ilk defa teyit etti geçenlerde. 2012'de yüzde dördün de altına düşebilir büyüme dedi. Şimdi bu tabii bence çok önemli bir hem politik açıdan hem ekonomik açıdan, toplumsal açıdan önemli bir sorun. Yok. ben bunu yazımda da lütfen alma dedim. Çünkü yüksek büyümeye çok fazla alıştırılmıştı toplum. Bunun belki de sürüp gideceğini bekliyordu çoğu insan. Biliyorsun işte Çin'de yarışıyorduk %9-10'luk çift haneli büyemeler. Bunun uzun sürmeyeceği aslında belliydi fakat Avrupa'daki gelişmeler bunun daha da büyümenin düşmesine neden olabilecek gibi duruyor. Politik açıdan e, tabii önemli, önce belki rakamları dinleyicilere e, aktarmakta yarar var. Evet. E, üçüncü çeyreğin öncü göstergeleri hemen hemen tamamlandı. Benim de işte direktörlüğünü yaptığım Beta Meray bir ekonomik görünüm raporu yayınlıyor. E, Bunu da geçen Cuma günü üçüncü çeyreğe dair olanı yayınladık e, ve e, hakikaten... Büyümenin özellikle yatırım artılar açısından önemli bir düşüş gösterebileceğini söylüyor üçüncü çeyrekte. Bunun devam etmemesi için bir neden yok. Çünkü yani talep içeride zaten kısılmaya çalışılıyor ve güven endeksleri oldukça olumsuz geliyor. Dışarıda bizim en büyük pazarımız Avrupa'da durum malum birazdan onu da konuşuruz. Şimdi burada tabii büyüme nereden gelecek sorusu önemli bir soru. Dolayısıyla pek gelecek bir yer şu göremiyoruz. Evet. O bakımdan dördüncü <gülüyor> e, çeyrekte e, herhalde rakamlar belli olduğunda büyümenin düştüğü de ortaya çıkacak açıkçası. E, tabii bu işsizlik açısından iyi bir haber değil. E, çünkü Türkiye'de en azından işsizliği bu düzeyde tutabilmek için yani %5 civarında en azından bir büyüme gerekiyor. Bunun olmayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla 2012'de işsizliğin tekrar yükselmeye başladığını göreceğiz. Çok büyük bir olasılıkla. Bu da tabii hükümet açısından bence önemli bir sorun. Tabii bu bir yıl için bir yılla kalırsa sorun değil. Fakat Avrupa'da 10 yıllık durgunluktan söz ediliyor. Kimi şeyler, Yöneticiler, ekonomi sorumluları. Bu tabii... Ee, uzun dönemli sadece Avrupa eğer böyle bir şeye girerse yani 1990'lar e, stili Japonya çünkü bu deyim oradan kaynaklandı 1990'lardır Japonya e, çok büyük e, bir şey yaşadı, durgunluk yaşadı. E, evet şey küçülmedi ama belki e, milli asla e, çok uzun süre neredeyse 10 yıl %0 civarında kaldı. Böyle bir şey Avrupa'da gelişme olursa bu tabii dünya ekonomisi açısından da oldukça durgun geçecek demektir. Şimdi o zaman, Av Av Avrupa'da da zaten 10 yıl sürebilecek bir durgunluğa girilebileceğinden evet. söz ediliyor sen de yazında evet. da belirtmişsin. Evet. evet şimdi bu böyle bir gelişme tabii Türkiye'nin e, kalkınması büyümesi açısından da hiç de yeter bir perspektif sunmuyor bize evet ee, peki bir de ayrıca da bir travma kelimesini kullanıyorsun da, travmayı mart ayında yani yıl evet. dördüncü çeyrek rakamlarının açıklanmasından sonra asıl yaşayacak evet. diye de bir şey söylemişsin evet bana öyle geliyor çünkü dediğim gibi yani toplum bu yüksek büyüme ile tabi bunun da siyasal izdüşümleri doğdu yani hem işte bölgesel güçsüz Ee, yani tabir e, caizse astınız, kaplanız e, işte Avrupa e, bizi avlamakla büyük hata yaptı ya da işte bize olumsuz davranmakla Türkiye e, giderek e, kıskanılan kıskanılan bir e, ülke haline geldi büyümesi itibariyle falan şimdi bütün bu söylem aslında bitecek yani birkaç aya kadar bana sorarsan e, dolayısıyla e, Türkiye'nin başka şeyler yapması gerekecek e, reform tüm e, dan başka çaresi de yok, özellikle yapısal reformlar. Bunlar tabii büyük tartışmalara neden olacak ve iktidar açısından örneğin bir işgücü piyasasında esnekleştirici reformlar, vergiye özellikle gelir vergisine, kurumlar vergisinde kaçığı üstüne gitmek ve bu vergiyi çok daha etkin bir şekilde toplamak. Bütün bunlar tabii siyaseten içte bir iktidar açısından hoş olmayan reformlar. Dolayısıyla bu tip ikilemlerle yüz yüze gelecek hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem de toplum. Bu bakımdan ben oldukça siyasal açıdan da oldukça kritik görüyorum. Yani daha ayakları yere basan hem bir dış politika hem de daha ayakları daha gerçekçi, belki daha zor ama daha gerçekçi bir ekonun politika gerekecek önümüzdeki dönemde. Evet, bu tabi yani hemen seçimden kazan seçim zaferini kazanmadan önce başlayarak söylediği bu geniş büyük inşaat büyük yatırımları filan da başta Erdoğan olmak üzere işte 3. köprü İstanbul kanal evet. projesi gibi evet. büyük projeler 2 B gibi şeylerin de nasıl etkiler acaba diye de düşünüyor insan. Yani e, bence kaynakların bu tip şeylere, yatırımlara yöneltilmesi yerine e, daha çok eğitime, teknolojiye, araştırma, geliştirmeye ve biraz önce sözünü ettiğim Belki de reformları kolaylaştırmak için e, bazı e, özenle seçilmiş sosyal harcamalara e, yöneltilmesi gerekecek. Yani burada e, bence bu tip öyle 1960-1970 model Kalkınmacı inşaatı dayalı evet. büyüme stratejileri yerine reforma dayalı bir büyüme stratejisi şart. Evet, ben de zaten aklımda öyle bir şey olarak sormuştum soruyu. Bir de bu sınırsız büyüme ile nereye kadar sorusu da sorulabilir zaten kaynaklar açısından bakıldığında. Öte yandan dün de konuştuğumuz gibi mesela Guardian gazetesinde İngiltere için bile ilginç bir şok, finans şoku beklendiği büyük bir korku. Yani Lehman Brothers şirketinin 2008'de çökmesinden, batmasından bu yana yaşanmış en büyük şoklardan biri var. İngiltere'de büyük kaygı var deniyor bir yazıda, o da ilgi çekici bir şey. Dün... Evet, büyük e, yazıyı okudum ben de. sen e, Bana hatırlattıktan sonra e, büyük 6, yanılmıyorsam 6 ya da 7-8 büyük banka, yani dünyanın en büyük banka da kimler? Anglo-Saxon içlerinde, işte, Goldman Sachs da var e, vesaire. E, bunların bir e, stres test edilen yani acaba e, bir e, resesyon Gelişirse Avrupa'da ve dünyada küresel çapta ve bu üstelik bir borç krizinden kaynaklanırsa yani bu egemen borçlar dediğimiz Güney Avrupa'nın kısacası borçlarını ödeyemez duruma geldiği takdirde bu bankalar dayanır mı? Stres testlenilen bu. Şimdi bu, bu yapılmaya başlanmış, yapılmış galiba hatta ama daha rapor açıklanmamış. Açıklanmamış evet. Evet, şimdi burada tabii ciddi endişe kaynağı olduğu iddia ediliyor. Yani sermaye gerekebileceği ama bunlar o kadar büyük devler ki yani onlara devletlerin de sermaye bir şey etmesi, kurtarmaya çalışması, sermaye koyarak başka sorunlar yaratacak. Borçları daha da tahammül edilemez düzeylere çıkartacak. Dolayısıyla burada büyük bir soru işareti var. Ve İngiltere'nin tabii birden gündeme gelmesi de ilginç. Ama bir soru, doğrusu benim için tam da sürpriz oldu diyemem. Çünkü 13 Aralık'ta liste bir şeye katılacağım bir test savunmasına benim asistanım Galatasaray Üniversitesi'nden ata çok parlak bir test yaptı bu tabii işte borcun sürdürülebilirliği devlet borçlarının daha çok test Türkiye'ye temel alıyor ama ki işte bu son dönemde aslında Türkiye'nin borcu sürdürülebilir gözüküyor. Bir takım orijinal modeller de geliştirdi ata. Fakat OECD ülkelerinde aynı modeli uygulayarak baktığında tabii ki Güney Avrupa'nın sürdürülemez çıkıyor ama biz yürürse İngiltere'minde öyle. Burada kritik nokta şu İrlanda olayında olduğu gibi şu anda bir görünen borç var kamu borcu açısından söylüyorum. Bir de gizli borç tabir edilen yani potansiyel bir borç. Bu bizim 2001 yılında izleyiciler hatırlar o yılları belki halının altına süpürülmüştü. Özellikle Ziraat Bankası'nın, Halk Bankası'nın bunlara görev zararları. Anı altında bir dizi zarar aslında yazılmıştı. Bilançolarında gözükmüyordu ama tabii ki bunları giderek nakit olarak sıkıştırdı ve piyasadan boşlanma oranları arttı para piyasasından ve sonunda kilitlediler. Yani 2001 Şubat krizinin en önemli tezahürlerinden biri buydu. Bunu yakın zamanda da yaşadık örneğin. İrnanda'nın evet. borcu oldukça düşük gözüküyordu devletin borcu. Fakat banka sistemi batık duruma gelmişti. Bu mortgage, hesapsız morguç kredileri, konut kredileri yüzünden. Ve sonunda ne oldu? Banka sistemi batmasın diye kamu bunları minileştirdi. Yani zararlarını kapattı. Ve birdenbire borcu fırladı. Aynı bizim 2001'de olduğu gibi. Şimdi aynı şey tabii Avrupa'da tekrarlanabilir özellikle İngiltere'de tekrarlanabilir. Yani eğer... İngiltere bankalarında bu büyük Anglosaksın bankalarında sorunlar yaşanmaya başlanırsa o zaman İngiltere'nin şu anda sürdürülebilir gibi gözüken borcunda da büyük süsme ortaya çıkabilir ve İngiltere de potaya girebilir. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani büyük bir zincirleme aslında reaksiyon yani nükleer reaksiyon gibi gibi evet zincirleme Fransa'dan yani Fransa'yı hatırlatayım orada da 3A notunun işte sallantıda olduğu malum Çünkü İtalyan bankalarının, İtalyan özür diliyorum, Fransız bankalarında İtalyan tahvilleri 400 küsur milyar euro aktiflerinde. Yani şimdi İtalya eğer bu son şey istikrar programı işte Monti'nin hükümetinden uygulaması beklenen burada bir takım başarısızlıklar ortaya çıkacak olursa önümüzdeki aylarda, bu ortaya çıkarsa İtalya'nın da Yunanistan'ın durumuna düşmesi çok muhtemel ya o zaman Fransız bankalarını kurtarmak için Fransız devleti devreye girmek zorunda kalırsa Fransa'nın borcu nereye çıkar işte oradan tahmin yapabiliriz. Evet e, bunlara ilaveten iki şey daha söyleyeyim müsaade edersen bir tanesi Commer Bank'ın yani Almanya'nın ikinci büyük evet. bankasının da Evet, sermaye enjeksiyonuna ihtiyacı olduğu gibi bir kaygıdan da bahsediliyor aynı yazıda. Ayrıca da El Cezire'de dün gördüğüme göre fetch değerlendirme kuruluşu Ne değerlendirme kuruluşu dedi? Fitch Rating evet. dedi. Evet. Onun da Fransa'nın da işte biraz konuştuğumuz gibi sınırlı durumu evet. olduğunu ama evet. Almanya'nın da aslında Avroza'nın en güçlü ekonomisi olsa bile Bono satışlarında ciddi bir problem olduğuna dair de bir haber okunuyordu. Üstüne üstlük evet. New York'da da. Şimdi bu sabah gördüm. Batı'da ekonomik kaygılar Asya'ya da sirayet etmeye başladı diye bir haber vardı. Bu yeni bir şey gördüm. Bu sabah evet. gördüm. Tayvan, Güney Kore, Hong Kong ve Singapur'unda ciddi bazı kaygı belirtileri gösterdiği de var. Yani ekonomik dünya ekonomik krizi açısından şimdi işte devam ediyor anlaşılan. Hatta yylarak belki. Türkiye'deki gazeteler de Fitch şirketinin Türkiye'nin görünümünü pozitiften durağına çevirmesine de kızmış bazı gazeteler. Akşam gazetesi kelime oyunu yapıp Fitch'e bak filan diye de <gülüyor> yani. Şimdi ben valla o kadar kızamıyorum bunu dünden beri ben de televizyonlarda yorumlama durumunda oldum. Ee, yani FİÇ'in söylediği e, tabii çok açık diyor ki cari açığın kontrol altında olduğu ve e, Türkiye ekonomisinin yumuşak inişi e, tamamladığı e, konusunda benim tereddütlerim var diyor. Yani ben tabii e, tercüme ediyorum söylediklerini. E, yani yumuşak inişten de kaset şu işte muazzam bir şey biliyorsun giderek büyüyen cari açık vardı e, yüksek büyümeye ve değerli Türk lirasına bağlı. Sonra ne oldu? İşte Merkez Bankası bu büyümeyi frenlemeye çalıştı. Kuru, kuru düzeltmesi ortaya çıktı. İşte malum 1.50 civarından 1.80 lira dolar çıktı. Merkez Bankası tamam bu yeterlidir dedi. Oralarda tutmak için bir çaba harcıyor. Bu çaba da ayrıca tartışılıyor enflasyonla mücadeleyle ne kadar çelişkili veya değil diye. Şimdi böyle bir ortamda Fitch de diyor ki valla ben kardeşim o kadar da emin değilim diyor kontrol altına alındığından e, cari açığın büyümesinin. Merkez Bankası aksini iddia ediyor. Dün para politikası kurumunun özet notunda e, bunu tekrarladı. E, bunu görmek lazım diyor. Eğer bunu görürsek o zaman tekrardan pozitife hatta not yükseltmesi bile mümkün olabilir. E, çünkü işte borç oranı oldukça düşük, banka sistemi sağlam vesaire vesaire. Yani için bu not durağını çevirme, çevirirken yayınladığı değerlendirme o kadar da negatif bir değerlendirme değil. Bence gerçeği oldukça iyi yansıtıyor. Çünkü cari açığın kontrol altında olduğu yani ben de açıkçası evet büyük bir ihtimalle böyle diyorum gelişmelere bakarak biraz önce de tartıştık. Evet. İşte bir yöne düşüyor vesaire ama Kur düzeltmesinin mesela yeterli olmadığını henüz daha bilmiyoruz. Ama bu kur düzeyi hakikaten Türkiye'yi daha dengeli bir büyümeye ortalacak düzeyde mi? Yani şöyle daha somut konuşalım. İhracat artışı örneğin ithalat artışının üzerine çıkabilecek mi istikrarlı bir şekilde önümüzdeki dönemde? Orta vadeli program bunun üstüne, bu varsayım üstüne ya da bu öngörü üstüne bina edilmiş durumda. Ancak o sayede işte %10'u geçmiş olduğunu tahmin ettiğimiz şu anda cari açık oranı %7'ye 2014'te gerileyecek ki %7 bile yani artışmaya evet. açık oldukça yüksek. E şimdi böyle bir ortamda doğrusu fişe kızmanın bir manası var mı bilmiyorum ama biliyorsun bu sadece bize özgü değil Avrupa'da çok eleştirdi. <gülüyor> yangına körükle gidiyorsunuz diye e, rating şirketlerini. Çünkü Güney Avrupa'da işte notları düşürdükçe tabii piyasa faizleri arttı bu ülkelerin. Borçları hmm. çevrilemez hale geldi. E, bu kuruluşlar da kendilerini şöyle savunuyorlar. Yani biz e, politik bir şeyde yorumda yaklaşımda bulunmuyoruz. Biz olanı olduğu gibi göstermeye çalışıyoruz. Nasıl görüyorsak öyle söylüyoruz ama bunun siyasal sonuçları olması kaçınılmazdır. Fakat bunlardan bir sorumlu değiliz diyelim. Evet. E, tabii e, Türkiye'de medya e, ana akım özellikle yerleşik medya. Gene böyle bir milliyetçi işte evet. biz, biz bize benzeriz. Bizi çekemeyen Gavur evet. esprisi içinde yapıyor. Yani haber Türk'te de yaptı evet. yine fikrini Peki, diye. Peki bir... bizi çekemiyor bu kuruluşlar. Avrupa'yı neden çekemiyorlar? Yani, Yunanistan'ı, İtalya'yı vesaire. Öyle, yani. öyle mantıklı sorular sormuyor bu gazeteler. Evet, sormuyor. <gülüyor> Peki o zaman bu noktada herhalde bitirebiliriz yani. Evet. Tabii nasıl istersen. <gülüyor> yani bu konuda devam edelim mi? Başka bir şey var mı konuşmamız için? Valla Yani bence şu anda şeyin Avrupa'da en kritik nokta İtalya'nın bu işte kabul edilen istikrar programının başarılı olup olmayacağı bir de tabii önemli gelişme bu Eurobond hikayesi. Yani ortak tahvil çıkartma. Burada bir takım opsiyonlar seçenekler hazırladı Brüksel. Yani bunlar da böyle tamamen şeyi moral hazır dediğimiz yani zafiyete Güney Avrupa'yı sevk edecek aşırı borçlu ülkeler, kolaylıkla borçlanmalarını sağlayıp gerekli önlemlere almamalarına yol açacak opsiyonlar tabii ki devre dışı kalacak ama çok sıkı bir Brüksel'den merkezi maliye politikası kontrolüyle birlikte şeylerin kısmen tümünün değil borcun bir bölümünün euro tahvili olarak çıkartılması dolayısıyla kısacası Almanya'nın Bu üstlenmesi konusunda Merkel yavaş yavaş ikna oluyor gibi. Çünkü işte her defasında aynı şey oluyor. Durum düzelmiyor, daha da vahimleşiyor. O zaman e, Almanya bilkelerinden taviz vermek zorunda kalıyor. Galiba bir kez daha aynı şey olacak. Tabii, e, ama hala şey konusunda direniyor o, Almanya. E, Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın e, işte, e, şey, iç sınırsız, bu çürük tahvilleri, güney avrupaların çürük borç tahvillerini sınırsız satın alması konusunda yani işte aynı fedin yaptığı gibi Amerika'da bol miktarda para basması konusunda hala direniyor. E evet, bu, bu, bu değiştirilemez. De, yani bu evet. noktadayız şu anda. Evet. Avrupa merkez bankasının yetki kuralları değiştirilemesi hiçbir şekilde değil. Diye evet. Almanya bu konuda direniyor. Tabii bu gerek euro tahvil gerekse bunun gerektireceği kurumsal düzenleme yeniden bir şey gerektirecek. Avrupa Anayasası'nın yeniden yazılmasını gerektirecek. Bu da yıllar alabilir diyorlar bir taraftan. Yani hem aciliyet var fakat hem de müthiş bir tabii Avrupa Birliği'nin işleyiş kuralları son derece yavaş, çarklar son derece yavaş dönüyor. Bu iki şey de nasıl bağdaştırılacak dolayısıyla bu da büyük bir soru işareti. E tabii bir de son olarak belki de bir, bir cümleyle şeye de e, sorunsalına da değinmemiz iyi olur. İspanya'da bu sağ parti evet. kazandı ama e, şimdi kolay kolay uygulayabilecek mi acaba e, kemer sıkma politikalarını? İspanya'da korkunç yüksek işsizlik ve orada evet. yükselen bir indignados hareketi de Bayağı devam ediyor yani. Nasıl sürdürecek? O da ayrı bir tartışma konusu herhalde. Vallahi doğrusu ben basında da şey etmedim, bu sağ hükümetin, merkez sağ hükümetin nasıl bir ekonomi programı savunduğunu tam olarak göremedim. Eyvah sen göremedin Yani basının da çıkmaması belki normal ama yabancı basında da göremedim. Yani anladığım kadarıyla böyle çok genel bir şey üzerine evet ben size kan, Churchill'in dediği gibi kan ve gözyaşı vade ediyorum e, demiş. Yani popülizm yapmamış tamam bunu anlıyoruz ama e, yani somut olarak Zapatero'nun yaptığından farklı ne yapacak? E, bunu doğrusu bilmiyorum ve merak da ediyorum. Evet yani çok bu... Bence büyük bir başarı kazanması ihtimali çok yüksek görünmüyor bana buradan evet. bakınca ama bilemiyorum tabii. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkürler Ömer. İyi görüşler. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat.